Ağzub Allah, Sami'g Alim, min Şeytanı Rajim. Rabbi Ağzubik'e min Hamazatı Şeyatıyn ve Ağzubik'e Rabbi en Yehzurun. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Kul Ağzub Rabbi Nasi, Malik Nasi, İlah Min şer vesvesil xanas, alldi vesvesi sordurin nas min elcenneti ve nas. Bismillahi r-Rahmani ve malaikatahu yusallun al Nabi. Ya eyuha ladin amanu, sallu alayhi ve sallim teslime. Sadakallahü Lazim Sallu Ala Rasulina Muhammed Sallu Ala Şefii Zülubina Muhammed Sallu Ala Tabibi Kulubina Muhammed Olmen Ba'i Bağı Belagat Ol mahzeni i fazlı saadet, ol andeli bi zar fesahat, Muhammed Mustafa'a salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala el-i Muhammed Muhammedin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. الرحمن er الرحيم ya eyelle Zi emenu Kübe aleykü mü sıya mu Kema kübe min qbliküm la alleküm tetegu Sada Allah lazım Vebele rasule ve Raullü kerim. ve nahnu aleme galle ha ve raz ve mevlane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 okuduğum şu ayet-i celilelerinde buyuruyorlar ki Eûzü billah bismillahir rahmanir rahîm Yâ eyyuhallezîne âmenû kutibe aleykumus sûyâmu kemâ kutibe alellezîne min kablekum leallekum tetekûn. Sadakallahu'l azîz. Çok aziz ve muhterem müminler. Allah-u Zülcelal'a hamdü senalar olsun Ramazan-ı Şerife bizi yetiştirdi. Recep-i Şerif ayı girdiği zaman şu şekilde dua edelim diye söylemiştik. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin böyle dua ettiğini nakletmiştik. Peygamberimiz Efendimiz Hazretleri buyuruyorlardı ki dualarında Rabbim Recep i Şerifi, Şaban-ı Şerifi bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan-ı Şerif'e yetiştir. Öyle mi? Bakınız şimdi hayatta olanların bu dualarının kabul edildiğini görüyoruz. Elhamdülillah Ramazan-ı Şerif'e yetiştik. Ramazan-ı Şerif ayının fazileti ve ne yapmamız icap ettiğini geçen konuşmamda biraz kısa da olsa bahsetmiştim. Şimdi konuşmama Ramazan-ı Şerif ayının hepimizin affına, mağfiretine manevi derecemizin yükselmesine vesile olmasını Cenab-ı Hakk'a dua ediyor niyaz ediyor hepinizin Ramazan-ı Şerif'i ve hepimiz hakkında mübarek olsun diyorum. Allah-u Celal Ramazan-ı Şerif'ten en iyi şekilde istifade ettirdiği kullarından eylesin. Bu bir duadır. O zaman insanın evvela işin inceliğini öğrenmesi için sorup öğrenmesi lazım gelen şudur. Dua nedir? Bakın bu bir duadır diyorum, bir istektir Cenab-ı Hak'tan. O zaman dua nedir? Dua, insanın kendisi için çok ehemmiyetli gördüğü hususu Hazreti Allah Celle Celaluhu'dan istemesidir. Kendisi için çok ehemmiyetli gördüğü bir hususu ne yapıyor? Cenab-ı Hak'tan istiyor. İstiyor ama... Cenab-ı Hak da buyuruyor ki benden istediğiniz zaman onun icabı neyse onu yapmalısınız diyor. Evet ne, ne yapmak lazım? Cenab-ı Hak'tan isteyeceğiz ama bu isteğimizin tahakkuku için bize düşeni yapacağız. Şimdi Ramazan-ı affımızı istiyoruz. Mağfiretimizi istiyoruz. Zaten afla mağfiret arasında da çok cüzi bir fark vardır. Af günahların örtülmesi demektir. Ya yani bağışlanması demektir. Örtülmesi değil, bağışlanması demektir. Yani bu günahın icabet ettirdiği cezayı vermiyorum demektir. Af budur. Mağfiret ise onu örtmek ve kimsenin hatta meleklerin dahi görmesine imkan vermemektir. Şimdi bir insan günah işler. Hazreti Allah Celle Celaluhu affeder. Ama affettiği zaman yine o affın alameti, günahın varlığı görülüyor. Cenab-ı Hak cezayı kaldırmış. Bu da bir mahcubiyettir. Yani günahın hatanın ortaya çıkması evet ceza verilmemiş ama bir mahcubiyettir. O zaman Cenab-ı Hak'tan mağfiret isteniyor ki, Ya Rabbi bunların üzerini ört de, ört de, benim mahcubiyetim sadece sana karşı olsun, senden başkasına öyle mi, beni rezil ve rüsvay etme demektir. Af ve mağfiret budur. Bunu istiyoruz Cenab-ı Hak'tan ama bunu isterken, bunu istemenin icabı şudur, Rabbimiz Celle Celaluhu Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de, Bakınız. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ seeleke ibâdî annî feinni garib. Habibim, kullarım benden seni sorsa, senden beni soruyorlar. Rabbimiz bize uzak mı, yakın mı diyorlar. Sen onlara de ki ben onlara yakın. Feinni garib. Ben onlara yakınım. Allah'a çok şükür. Ücibü davetet da'i ize da'ani bana davet bana dua ettikleri benden istedikleri zaman ben onların isteklerini kabul ederim. Öyle mi? Ben onların isteklerini kabul ederim. O zaman o zaman onlar da benim davetimi kabul etsinler. Onlar da benim davetime icabet etsinler. Şimdi Hazreti Allah Celle Celaluhu bakın günde beş defa kullarını kendine kulluk yapmaya davet ediyor. Ben onların davetini kabul ederim ama bir aczimden veya mecburiyetimden değil ben kemalı lütfü keremden Onların davetlerini kabul ediyor ve onların isteklerini veriyorum. Onlar da benim davetimi kabul etsinler. Yani bana karşı dualarının icablarını yapsınlar. Dua davetleri ve istekleri yerine gelmesi için. Onlar da benim onlara emrettiklerimi, benim istediklerimi onlar da yapsın. Demek ki karşılıklı bu böyledir. Ha o zaman doğru hareket etmiş olurlar. Nitekim bakınız bu ayeti celilenin sonunda cenab ı Hak leallehum yuflihun veya hutta leallehum yu'minun iman etmiş olurlar veya felaha ermiş olurlar demiyor. Buyuruyor ki bakın leallehum yerşudun. O zaman doğru yapmış olurlar. İrşat doğruyu bulmak ve doğruyu yapabilmektir ha. demek ki şimdi evvela Ramazan-ı Şerif'e yetiştik bu bir nimettir Ramazan-ı Şerif'ten azami istifade Cenab-ı Hakk'tan istediklerimiz istemek arzu ettiklerimizi arz edecek isteyeceğiz ama biz de bunun karşılığında bize düşeni yapacağız doğru olan odur lalehum yerşudun işte o zaman doğru hareket etmiş olurlar. O zaman peki Ramazan-ı Şerif'te bize düşen nedir? Onu iyi anlamak lazım. Şimdi bugünkü okuduğum ayeti celiyle de ı Hak Ramazan-ı Şerif'le alakalı şöyle buyurmuş. Estaînizü billah, bismillahirrahmanirrahim. Yâ eyyühellezîne ey iman edenler. Demek ki bu hitap bize çünkü biz iman ettik. İnandık. Bu hitap bizedir. Ha. Ne buyuruyor Cenab-ı Hak? Kütübe. Aleyküm Oruç size farz kılındı. Burada ihbari uslup ile yani haber verir gibi emrediyor Hazreti Allah. Haber veriyor. Haber veren bir uslupla emrediyor. Orucu farz kıldım diyor. Ha. Ne gibi kema kütibe alellezine min qablikum Sizden önce bütün insanlara ey ümmeti Muhammed siz son ümmetsiniz. Son peygamberin son ümmetesiniz. Sizden evvel geçen peygamberlerin ümmetlerine o peygamberlere onların vasıtasıyla orucu farz kıldığımı bildirdiğim gibi size de orucu farz kıldım. Demek ki oruç mühim bir ibadet ki bütün insanlığın buna ihtiyacı var. Neden ihtiyacı var? Orucun bir gayesi var. Onun tahakkukü için onun tahakkukü için oruca ihtiyaç var. Öyle demek ki bütün insanlıkta bu, bu ihtiyaç var ki Cenab-ı Hak herkese orucu farz kılmış. Nedir o ihtiyaç? Yani nedir? لَعَلَّكُمْ bu sayede ümid edilirken oruç sayesinde tetteku'n. Muttakilerden olursunuz. Demek ki bütün insanlığın ihtiyacı olan şey müttakî olmaktır. Öyle mi? Müttaki olmak. Kurtuluşa ermek için müttakî olmak şart. Müttakî olmak için de oruç farz kılınmış bir ibadet. Ha, o zaman durup şunu araştıracağız. Orucu tutuyoruz. Acaba müttegî olabiliyor muyuz? Şimdi evvela bakınız şunu şöylece birbiriyle şey yapalım. İrtibatlandırarak bir cümle silsilesi içerisinde ifade edelim. Oruç bütün insanlara farz kılınmış. Bunu Cenab-ı Hak haber veriyor. Bizi de, bize de, sizden evvelkilere farz kıldığım gibi size farz kıldım. Demek ki oruç öyle bir ibadet ki bütün insanlığın buna ihtiyacı var. Öyle mi? Peki bu oruç ne yapar ki bütün insanlığın ihtiyacı var? لَاَلَّكُمْ <gülüyor> tetegun ümit edilir ki bu sayede müttaki olursunuz aslında demek ki Cenab-ı Hak kullarının müttaki olmasını istiyor müttaki olmalarına yardımcı olmak en mühim müessir bir unsur olmak üzere de orucu farz kılıyor ha, o zaman bizim yapacağımız şu acaba bizim tuttuğumuz oruç bizi müttaki yapıyor mu ne dersiniz Şimdi bak cevap veremi, veremeyiz. Neden veremeyiz? Müttegi yapıyor mu, yapmıyor mu? Evvela biz müttegilik nedir onu bilmiyoruz ki o acaba oruç bizi o müttegiler sınıfına sokuyor mu, sokmuyor mu? Müttegiliğimize sebep oluyor mu, olmuyor mu? Onu bilemiyoruz. Öyle değil mi muhterem müminler? Yani şimdi Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Oruç müttegi olmanız için farz kılındı. Demek ki müttakilik hepimize lazım. Müttakilik hepimize lazım. O zaman durup kendi kendimize soruyoruz. E biz bugün oruca başladık Allah'a çok şükür. Ama acaba müttakilerden, bizim müttakilerden olmamıza oruç yardımcı oluyor mu, olmuyor mu? Bu netice elde ediliyor mu? Buna cevap veremiyoruz çünkü müttakiliği bilmiyoruz. Müttakilik nedir? Onu bilemiyoruz. Öyleyse... Yine Kur'an-ı Kerim'e bakalım, buradan öğreneceğiz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in başını açınız. Bakın orada Fatiha-i Şerife, Fatiha'dan sonra Cenab-ı Hak burada bir müttegileri anlatır ve şöyle buyurur. Estaizu billah, Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lamin. Zalikel kitabüle la raybe fih. Hüdel lil Bak burada da müttegîlerden bahsetti öyle değil mi? Diğer tarafta orucu müttegî olasınız diye farz kıldı. Müttegîliğin ne olduğundan bahsetmiyor. Devamında orucun günlerinden bahsediyor. Orucun hangi şartlarda tutulup tutulamayacağından bahsediyor. Bakıyorum müttegîlikle alakalı izahat yok. Ama Kur'an-ı Kerim'in bir başka yerinde bakıyorum. Orada Cenab-ı Hak elif la mim zâlikel kitâbüle raybe fî hüden lil müttegîn buyuruyor. Ondan sonra müttegîliği izah ediyor. Müttegî dediğimiz şudur, şudur, şudur, şudur diyor. Şimdi biz bunu öğreneceğiz evvela, kısa da olsa. Her öğrendikçe de dönüp kendimize bakacağız. Bu müttakilik bizde var mı yok mu? Eğer eksiğimiz var ise oruç ile bunu tamamlayacağız. Yani Ramazan-ı Şerif ayında müttakilerden olacağız. Ne dersiniz muhterem Evet çünkü Ramazan-ı Şerif bir ölçüdür. Bu ayda nasıl olursak senenin diğer 11 ayında öyle olacağız. Evet ölçü budur. Ramazan-ı Şerif'te ne kadar gevşeksek 11 ayda o kadar. Bundan sonra düzeliriz diye hiç ümit etmeyin. Ramazan-ı Şerif'te düzeldik, diğer 11 ayda düzeleceğiz Allah'ın izniyle. Bunu nereden anlıyoruz? Hem i̇mam Rabbani Hazretlerinin mektubattaki izahlarından anlıyoruz. Hem de bakın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ...minbere çıkarken... ...üç defa emin dediğini... ...hocalarımızdan hep duymuşsunuzdur... ...bunlardan birisi de şudur... ...neden emin dediniz ya Resulallah deyince... ...Cebrail aleyhisselam geldi... ...Ramazan-ı Şerif'e yetişip de... ...durumunu düzeltmeyenler... ...bedbaht olsun... ...rahmetten uzak olsun dedi... ...ben de emin dedim buyuruyor... ...demek ki... ...Ramazan-ı Şerif'te bir düzelme olacak... 11 ayın durumu bu Ramazan-ı Şerif'te bizim üzerimize tahakkuk edecek. 11 ay öyle olacağız. Yani 11 ayın özeti Ramazan-ı Şerif'ay. Ramazan-ı Şerif ayında ne ise 11 ayda o genişleyerek yaşanan bir hayat olacak. Öyleyse bu ay gayretli olacağız. Öyle mi muhterem müminler? Bu ay çok gayretli olacak. Geçen söylemiştim. Bu ay Ramazan şey Kur'an-ı Kerim ayı mutlaka Kur'an-ı Kerim hatmi yapmalıyız. Hatim yapmalıyız. Bu ayda çok tevbe, istiğfar edip Cenab-ı Hakka ilticada bulunmalıyız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oruçları, oruç gündüzleri oruç, geceleri teravih meşru kılındı buyurmuşlardır. Cenab-ı Hak bunu böyle emretti buyurmuşlardır. Onun için biz bunları en iyi şekilde yerine getireceğiz. Orucu tutuyorum, yemeği içmeyi bıraktım ama diğerlerine, köy, diğer bildiğim kötülüklere devam. Olmaz. Müttakil olacaktık. Bakın şimdi müttakiliği açıklayacak Cenab-ı Hak burada. Ondan sonra biz de dönüp kendimize bakacağız. Biz ne durumdayız? Elif, la, mim. Bu malum daha önce de söylüyordum. Ayet-i celil'e şu manaya Hazreti Allah'tan Celle Celaluhu Cebrail Aleyhisselam vasıtası ile Hazreti Muhammeden'in Mustafa'ya indirilen inzal edilen Zalikel Kitap İşte bu kitaptır Biz de böyle inanıyoruz öyle değil mi? Elhamdülillah Hazreti Allah Celle Celaluhu'dan Cebrail Aleyhisselam'ın vasıtası ile Hazreti Muhammed'in Mustafa'ya indirilen kitap Dalik el kitap, işte bu kitaptır. Le raybefi, bunun böyle oluşunda da şüphe yoktur. Bu Kur'an-ı Kerim'in içinde de şüphe yoktur. Öyle mi muhteremimler? Bu olduğu gibi hakikattir. Peki, bu Kur'an-ı Kerim nedir o zaman? Hüden lil müttakiin, müttakiilere hidayettir, yol gösteren hidayet müttakiilerin dünya ve ahiret saadetini temin eden bir kitaptır mütteki kimdir bir Ellezine yü'minûne bil gaybi görmeden hazreti Allah'a inanandır kayba inanandır şimdi burada kendimize soralım biz hazreti Allah celle celaluhu'ya inanıyor muyuz inanmıyor muyuz Elhamdülillah. demek ki bu bizde var müttekiliğin birinci vazuhu hem de görmeden inandık Görüp de inanırım diyen var mı? Olmuştur. Hazreti Musa'ya kavmi, beni İsrail'den bir kısmı demiştir ki, Hazreti Allah'ı açıkça bize göster, inanalım demişlerdir. 20. asra gelmişiz, 20. asra gelmişiz. İlim adı altında ortaya atmışlar mekteplerde çocuklara gözümüzle görmediğimiz elimizle tutmadığımıza inanmayız demişler. Hazreti Allah Celle Celaluhu da var ise görülmelidir demişler. Öyle mi? Ama biz böyle diyenlerden değiliz. Biz Hazreti Allah Celle Celaluhu'nun varlığına görmeden inanıyoruz. Çünkü Peygamberimiz Hazreti Muhammeden'in Mustafa böyle haber veriyor. Hazreti Allah vardır diyor. Öyle mi? vardır diyor. Biz de buna inanıyoruz. Cenab-ı Hak var ve birdir. Burada tamam. İki mütteki odur ki ve yugimune salate namazlarını ikame eder. Vaktinde güzelce tadili erkana riayet ederek kılar. Bu noktada tekrar kendimize dönelim. Beş vakit namazımızı kılabiliyor muyuz? Elhamdülillah. Kılakılanlar kılanlar kılıyoruz öyle mi? Kılamayanlar orucu tutuyorlar ise namazı kılar hale gelmeleri lazımdır. Yoksa müttakî yok. Müttakîliğin bir vasfı da budur. Şimdi i̇şte Cenab-ı Hak müttakîleri anlatıyor öyle değil mi? Müttakîleri anlatıyor. Bu müttakîliğin birinci vasfı kayba iman, ikinci vasfı da namazları Vaktinde tadili erkana göre kılmaktır. Şimdi namazları beş vakit kılanlar orucu tutma sayesinde olgunlaşıp tadili erkana da riayet eder olacaklar. Hiç kılamayanlar, cumadan cumaya kılanlar beş vakit kılar hale gelecekler. Öyle mi? Bu işler böylece düz eşe yapılacaktır biraz daha incelecek, biraz daha hususileşecek, biraz daha kalite yükselecek. Böylece Müslüman öyle hali alacak ki Hazreti Allah'ın dostu olacak. Bu gayretlerle Rabbimiz de buyuracak ki kulum benim rızam için bu gayreti gösterdiğine göre ben de onu kabul ettim diyecek. İşte biz ona Hazreti Allah'ın evliyası diyeceğiz. Allah'ın dostu. Öyle mi muhterem müminler? İşte velayet bu yoldan gidiyor ama böyle olacağız. Bir, kayba iman. iki namazlarımızı vaktinde tadili erkana göre kılmak. Üç, üç, ve mimme razaknâhum yunfigûn. Kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler. Müttegi budur. Yani zekatını verir, sadakasını verir, sadakayı fıtr verir Ramazan-ı Şerif'te. Böylece müttegî olmak için bu mali durumu müsait olanların bunu da yapması şarttır diyor Cenab-ı Hak. Müttegîlik bu vasıfla da, vasıflanmakla mümkündür. 4 وَالَّزِينَ يُؤْمِنُونَ bima اُنْزِلَ ileyke. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sana indirdiğimiz kitaba, Hazreti Kur'an'a inanırlar müttegîler. Bakalım. Elhamdülillah. Bizler Kur'an'a inanıyor muyuz? İnanmıyoruz. Tamam. Müttakilik burada, bu da var demektir. Ve ma ünzile min kablike, ya Muhammed, senden evvelki peygamberlere indirdiğimiz kitaplara da inanırlar. Elhamdülillah. Biz şimdi durumumuza bakalım. Hazreti Kur'an'a inanıyoruz min tarafille yani Hazreti Allah tarafından Hazreti Muhammed'enil Mustafa'ya indirilen kitap budur. İncil'in de, Tevrat'ın da, Zebur'un da ve diğer peygamberlere indirilmiş sahifelerin de Hazreti Allah tarafından indirildiğine inanıyor muyuz inanmıyor muyuz? İnanıyoruz. Ancak buna ilaveten şunu da şuna da inanıyoruz. İncil aslında, Tevrat aslında, Zebur aslında, aslında Hazreti İsa'ya, Hazreti Musa'ya, Hazreti Davud'a, Hazreti Allah tarafından indirilmiştir. Ancak bugünkü ellerde mevcut olanlar Hazreti Allah'ın indirdiği değildir. Buna da böyle inanıyoruz. Bunu sadece bir söz olarak söylemiyorum tarihi hadiseler bunu ortaya koyuyor ve bugünkü İncil üzerinde İncil dedikleri kitaplar üzerinde onların konsil diye bir araya gelip toplanarak birinci konsil ikinci konsil gibi hatta 1963-62-63'lerde ikinci konsili toplayıp tekrar İncil üzerinde bir takım farklı yorumlar ve izahlar yapmışlardır. Dünyada dünyada diyalog diye tabir edilen işte dünya insanlığı ile temas kurup onları hristiyanlaştırma kararı da 1962-63'lerdeki konsilde alınmıştır. Yani demek ki Bugünkü Hristiyanlığın veya diğerlerinin elindeki kitaplar semavi kitap değil. Sadece, sadece onların aslında İncil namında bir kitabın Hazreti İsa'ya, Tevrat namında bir kitabın Hazreti Musa'ya, Zebur namında bir kitabın Hazreti Davud'a ve diğer peygamberlere de Cenab-ı Hakk'ın takdir ettiği sahifelerin verildiğine, indirildiğine inanıyoruz. Öyle değil mi muhterem müminler? Bizim inancımız budur ve doğru olan da budur. Bunun yanında Hazreti Kur'an'ın Hazreti Allah tarafından gönderilip efendim Hazreti Muhammeden'in Mustafa'ya verilen ve indirilen kitabın bu olduğunu ve kıyamete kadar da Cenab-ı Hakk'ın bunu muhafaza edip aslını koruyacağına inanıyoruz. Neden? Hazreti Allah Kur'an-ı Kerim'de Kur'an'ı biz indirdik, muhafızlığını da üzerimize aldık buyurmuşlardır. Biz Cenab-ı Hakk'ın vadinde duracağına inanıyoruz. O vadinden dönmez. Muhafızlığını üzerime aldım buyurduktan sonra kıyamete kadar bunun asliyetini muhafaza edecektir. Öyle mi muhterem ümnet? İnancımız mudur? Ha. Devam ediyor Rabbimiz. Müttaki olmak için böyle inandıktan sonra... وَبِالْاٰخِرَةِهُمْ <gülüyor> يُغِنُونَ Ahirete de görmedikleri halde varlığına inanır ve ona kat'i olarak varlığını kabul edip hazırlanır. Ahirette vardır. Buna da inanır. Şimdi kendi kendimizi yoklayıp şöyle bakalım. Hazreti Allah'a görmeden inandık mı? Elhamdülillah. Namazlarımızı ikame etmeye gayret ediyor... Eğer Ramazan-ı Şerif'ten önce hatalarımız varsa bu Ramazan-ı Şerif'te düzeltecek ve bundan sonra devam edeceğimize azm ediyor, gayret ediyor muyuz? Elhamdülillah. Durumu müsait olanlar bu Ramazan-ı Şerif içerisinde sadakayı fıtralarını verip zekatlarını ve sadakalarını, sadaka için, sadaka için bir miktara şey yok. Elimizden geldiği kadar insanlara sadaka vermeli, Fakir fukaraya verip gönülleri hoş etmeli ve bunu da Allah'ın rızası için verip böylece Mevla'yı razı edip Allah'ın kullarının gönlünü hoş tutmaya gayret etmeli. Bunda çok büyük hikmet var. Evet. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim'e imanımız Kur'an-ı Kerim'den ayrı diğer kitapların biraz önceki yaptığım izahat muvacihesinde öyle olduğuna imanımız var. Ahirete de İnanıyor ve buna göre hazırlanıyoruz. İşte müttaki olmak için bunları insanın şahsında toplaması lazımdır. Eğer bir insanda bunun eksiği varsa şu Ramazan-ı Şerif orucu bunu tamamlamalıdır. Öyle mi muhterem müminler? Bunun üzerine Cenab-ı Hak bunları izah ediyor ve ondan sonra da şöyle buyuruyor. Ülaike, şu yukarıda saydığımız vasıfları haiz olanlar var ya şu yukarıdaki sayılan vasıfları haiz olan vasıfları taşıyanlar var ya Allah hüdem bir <gülüyor> Rabbim, Hazreti Allah'tan hidayetle doğru yolda olan bunlardır. Kur'an-ı Kerim'in gösterdiği de işte budur. Yukarıda Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim müttagilere hidayettir demişti. Müttagilerin vasıflarını saydı saydı. İşte bu vasıfları taşıyan Kur'an-ı Kerim'in gösterdiği hidayet yolunda olanlardır. Dünyada bu hidayet üzere olanlar ve ülaikehumül müflihun hem vefat ederken hem de yarın ahirette felaha erecek olup kurtulanlar da bunlar olacaktır. Öyle muhteremim? Demek ki Hazreti Allah böyle buyurdu. Müttekileri açıkladı. Biz onlara baktık, öğrendik. Şimdi orucu da Cenab-ı Hak mütteki olmamız için farz kılmış. Oruçtan azami gayret edecek. Biraz önce söylediğim gibi ehli sünnet vel cemaate göre inancımızı tahsih edeceğiz. Ondan sonra namazlarımıza, zekatlarımıza, sadakalarımıza, kitaplara olan inancımıza ahirete olan bağlılığımıza gayret edeceğiz ki edeceğiz ki bunların hepsini gözden geçireceğiz. Bu Ramazan-ı Şerif'te bir nevi yeniden Müslümanlığımız bir veçe kazanacak. Yeniden bir durumumuz gözden geçirilip eksiklerimiz tamamlanacak. Bu hususta tabii en büyük düşmanlığı bize yapacak olan da nedir? İçimizden nefis, Dışımızdan onun yardımcısı olan şeytan aleyhillâne. Öyle mi? Şeytana karşı yapacağımız ne? Bir gün alimlerden bir, bir zat kalkmış, Irak'a tahsile gitmiş. İmam-ı Azam Hazretleri'nin vesairenin büyük efendim şey yaptıkları, ilim, irfan saçtıkları devirlerde Irak'ta, Bağdat'ta tahsil yapıyor. Okutan hoca talebeye çok hikmetli hususlar öğretmiş. En sonunda demiş ki tamam memleketinize döneceksiniz. Sana bir şey soracağım demiş. O da sor diyor. Buyur hocam. Sizin bulunduğunuz memlekette şeytan var mı diyor. Talebe düşünüyor. E var diyor hocam. Peki size vesvese verir mi diyor. Yine düşünüyor. E verir diyor. Ne yaparsınız ona karşı diyor. Ne yapalım diyor. O vesvese verir biz de vesveseden kurtulalım diye mücadele eder dururuz diyor. İyi de diyor, o zaman sizin ömrümüz şeytanla mücadeleyle geçecek diyor. E, ne yapalım hocam diyor. Aynen diyor, sürünün köpeklerinin hücum ettiği adamlar ne yapıyorsa siz de onu yapın diyor. Bizim için de enteresan değil mi? Bakınız, bir sürü köpeğiyle sürüde bulunan köpekler insana saldırdığı zaman... Onun sağ efendim adamları ne yapıyorsa siz de onu yapın. Eğer kitapla mücadele şey, köpekle mücadele ederseniz, helak olursunuz adeta. Ne yaparsınız? Sonunda yorulursunuz efendim. Başka bir şey yapmaya da vakit bulamazsınız. Ne yapalım diyor? O köpeklerin sahibine diyor şey yapın, sığının. Dein ki, şunları tut diye sahibine söyleyin de diyor çoban ona hep bir kenarda dur dediği zaman köpek durur diyor. Siz de rahat eder başka işinize bakarsınız. O zaman şunu anlıyoruz. Bu şeytan aleyhille var ya Cenabı Hakk'ın kullarına musallat ettiği bir nevi bir nevi köpek durumundadır. O zaman onunla mücadele ederken yapılacak iş sırf şeytanla mücadele etmek değil. Onun da sahibi ve hakimi olan Hazreti Allah'a müracaat etmek. Hazreti Allah'a müracaat etmek. O da neyle olur? Eûzü billâhimineşşeytanirracîm bismillahirrahmanirrahîm. Her işte Kur'an-ı Kerim okurken bile... Euzu billahi racim, Rahmetten kovulan şeytandan Allah'a sığınırım demek Kur'an'a tazimdir. Bismillahirrahmanirrahim Hazreti Kur'an'ın neyidir? Anahtarıdır. Anahtarıdır. Aynı zamanda Fatiha. Mevzu besmele tazim. Euzu tazimdir. Besmele de anahtardır. Bunu unutmamak ve Hazreti Allah'a iltica etmek lazım. Bir de, bir de bu iblis aleyhillâne yani bu şeytan neden insanlara böyle musallat olur? Öyle mi? Neden olur? Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize Müslümanlara ışık tutan bu hususta bir izahı vardır. Şurada bakıyorum muhterem müminler. <gülüyor> <gülüyor> Şu kitaptaki ifadeye göre bu hadise e, şeyden nakledilmiştir. an Vehbibni Münebbih diye bir alim vardır. Bu çok meşhur bir alimdir. Onun tarikiyle rivayet edilmiştir. Vehbibni Münebbih ismindeki zat şöyle diyor. Şunu izah ediyor. Ennehu gal Emr Allahu İblise Hazreti Allah İblise emretti en yetiye Muhammedden Aleyhi Salatu Vesselam. Hazreti Allah Celle Celaluhu bir gün İblise emrediyor. Diyor ki Vaktim şey olduğu için ibareden tamamen okuyarak şey yapmak vakti çok alacak. Bazı yerleri kısaltarak ifade edeyim. İblise diyor ki Cenab-ı Hak ...Habibim Hazreti Muhammed'e git. <gülüyor> evet. Senden ne sorarsa onu cevaplandır. Ne sorarsa cevaplandır. İblis aynen buradaki ifade. Feca'e ala suretin... ...Şeyhun yedihi ...Evet. Bir elinde ukkazetün der. E, bir yedihi ukkazetün. Elinde baston bir ihtiyar kılığında geldi. Peygamberimize. Elinde baston bir şeyde. Fekale. Hazreti Resulullah ona dedi ki. Men ente. Sen kimsin dedi. Fekale. iblis de dedi ki. Ene iblis. Ben iblisim dedi. Öyle deyince Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Limazacitte. Niye geldin dedi. Niye geldin deyince... O da emrani rabbi rabbim bana emretti diyor. Evet, sana gelmemi ne soracaksan cevap vermemi istedi. Ben de onun için geldim diyor. Bu defa Hazreti Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fekem ada üke Senin düşmanın kaçtır? Sen kimleri sevmezsin? Kimlere düşmansın? Cevabı şu. Diyor ki Hamsetu aşara diyor. 15 sınıfı sevmem diyor. Madem ki doğru söyleyeceğim, hani daha önce Yahya aleyhisselama bir göründü de, Yahya aleyhisselam ona sordu, beni hiç kandırdın mı diye, o da kandırdım demişti. Nasıl yaptın? Bir gün yemekte iştahının açılmasına yardım ettim. Çok çok yedin. Ondan sonra da fazla yiyince uyuya kaldın. Nafile ibadette ya her zaman yaptığını yapamadın demişti. Onun üzerine o da demişti ki bundan sonra da karnımı doyurmayacağım demişti. Onun üzerine de, o da ben de bundan sonra doğru söylemeyeceğim sizlere diye bir konuşmasını diğer kitaplarda görüyor ve naklediyorduk. Burada da Peygamberimiz Hazreti Muhammedenil Mustafa'ya diyor ki, 15 kişiyi sevmem diyor. Yani bana düşman. insan merak ediyor. Cenab-ı Hak neden bu mel'unu yeryüzüne gönderdi de bizi bize musallat etti Ümmet-i Muhammed'in kıymeti ortaya çıksın diye. Bakınız muhterem müminler. Hazreti Musa Mısır'daydı. Bilinmiyordu. Bilinmiyordu. Ne zaman ki ile muhalefet başladı Hazreti Musa'nın büyüklüğü ortaya çıktı. Mucizeleri ortaya çıkarak ile mücadelede mucizelerini ortaya koyunca... Firavun'un, efendim, sahirleri, bir takım sığır yapanları dahi Hazreti Musa'ya iman etme ihtiyacını, onun söylediklerini kabul etme mecburiyetinde kaldı. Demek ki Hazreti Musa'nın peygamberliği, Hazreti şeyin, Firavun'un muhalefetiyle ortaya çıktı, değeri ortaya çıktı. Hazreti İbrahim, öyle mi? Kimse onun büyüklüğünü tanımıyor. Ne zaman ki Nemrut, Nemrut... Ha, Hazreti İbrahim'e 4000 bin ok atan adamı hedef gösterdi. Buna her biriniz aynı anda teşitli cephelerden ok atacaksınız dedi. Herkes hayretle bakıyor ve Hazreti İbrahim'e ok attırdı. Bunun üzerine gökte melekler dahi ağlayarak şöyle dediler. Ya Rabbi Hazreti İbrahim'i kurtar diye Cenab-ı Hakk'a iltica edince Oklar Hazreti İbrahim'e yaklaştı ve oradan geri döndü Cenab-ı Hakk'ın emriyle. Ok atanların hepsi öldü. Hazreti İbrahim'in büyüklüğü ortaya çıktı. Hazreti Muhammedenil Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bu iblisle efendim Medine-i Münevvere'de karşılaştı ve Hazreti Resulullah'ın sen kimsin iblis deyince hemen bunun üzerine Rasulullah'a hakaret etmeye kalkıştı. Hazreti Rasulullah olduğu yerde durup Allah'ım beni koru, Allah'ım beni koru diye üç defa söyleyince iblis ne yapacağını şey şaşırıp titremeye başladı. Hazreti Rasulullah diyor ki eğer Hazreti Süleyman Cenab-ı Hakk'a ya Rabbi benden sonra kimseye vermeyeceğin bir saltanatı bana ver diye dua etmeseydi iblisi bağlar getirir Medine çocukları onunla oynardı buyurdu. Ama o duadan dolayı ben onu bağlayıp getirip çocukların oyuncağı yapmadım buyurdu. Demek ki bakınız. Ümmet-i Muhammed'in mertebesi iblise ve nefsine muhalefetle ortaya çıkıyor. Eğer nefis ve iblis olmasaydı bizim onlara muhalefetimiz olmayınca bizim mertebemiz de ortaya çıkmazdı. Evet. Onun için onun istediklerini yapmamakla biz Hazreti Allah'ın rızasını kazanacağız. Onun için ne diyor? Ben diyor on beş kişiyi sevmem diyor. Rasulullah Efendimiz bütün ümmetleri öğrensin diye, öğrensin de onun sevmediklerinden olsun diye derecelerini yükselsinler diye şöyle buyuruyor. Kim onlar diyor? Bu on beş. Evvela şöyle söylüyor. Evvelhum, en te evvelhum diyor. En evvel ve en sevmediğim sensin ya Muhammed diyor. Allahü Zül Celal bizi o iblisin sevmediklerine ümmet eylesin inşallah Amin. hakiki ümmet eylesin öyle mi bak Ente diyor ilk defa seni sevmem iki diyor ve imamın adil adaletli imamı camideki mihraptan memleketin idaresi elinde bulunanlara kadar hep önde olanları adaletli oldukları zaman onları sevmem diyor Adaletli oldukları zaman. 2-3 Mütevazi Zengini sevmem diyor. Çünkü servet insana gurur verir. Bunu a geçebilmiş Zengin olduğu halde Mütevazi olabilen adamı sevmem diyor. Doğru tüccarı sevmem diyor. Ve tacirun sadukun diyor. Doğru tüccarı sevmem diyor. Demek tüccar tüccar dürüst olduğu zaman şeytan sevmiyor. Gelin ticari hayatta yaşıyorsak şu seyta, şeytanın sevmediklerinden olalım. Öyle mi otor Hem de şu Ramazan-ı Şerif'te. Doğru dürüst tüccarı sevmem diyor. Ve alimin mütehaşşi'in. Evet. Mütehaşşi'in. ''Allah'tan korkan, ilmiyle amel eden alimi sevmem.'' diyor. ''İlmiyle amel eden alimi sevmem.'' diyor. Demek ki onun oyuncağı olan alimler herhalde var ki, onun istediklerini yapıp şeytanda Allah'tan korkmayan ve onun istediklerine uyan alimler de oluyormuş ki, onları seviyor, Allah'tan korkanları sevmiyor. Ve müminin nasihun, insanlara yol gösteren, nasihat eden, hakikatleri öğreten mümini sevmem diyor. Ve müminin rahimül kalp merhametli mümini sevmem diyor. Şu Ramazan şerifte yanımızda, etrafımızda olanlara merhametli olalım ki şu iblis bizi sevmesin. Öyle mi? Ha? Ve müminün sabitün alet tevbe, tevbesi üzerine devam eden mümini de sevmem diyor. Evet, tevbe edip şu Ramazan-ı Şerif'te gelin kusurlarımız vardır, ilk günlerindeyiz, bir tevveli rahmettir bu mübarek ayı. Tevbeyi istiğfar edip, geçmişlerimizin affını isteyip tevbemiz üzerine devam edelim de şu iblis bizi sevmesin. Öyle mi? Tevbesine devam eden, sabit olan mümini sevmem. Ve mü'minün müteverriun anil haram. Haramdan kaçan mümini de sevmem diyor. Haramdan kaçan mümini de sevmem. Haram yemeyen adamı sevmem diyor. Ve mü'minün yedi mualet tahare. Daime yedi müden Taharet üzere devam eden, devamlı abdestli gezen mümini de sevmem diyor. Öyle mi? Devamlı abdestli gezen mümini de sevmem. Ve mü'minün kesîru sadaka. Çok sadaka veren mümini de sevmem diyor. Evet. Çok sadaka veren mümini de sevmem. Ve mü'minün hasenül hulgi. Ahlakı güzel olan mümini de sevmem. Hem de kimle güzel, ma'annâz, insanlarla iyi geçinen mümini de sevmem diyor. Bakın bütün bu sayılanlar oruçta müminden istenen hallerdir, öyle değil mi? Hatta Peygamberimiz ne buyurmuş? Birisi oruçluyken size hakarete kalksa ben orucum deyin mukabele etmeyin buyuruyor, öyle mi? İnsanlarla iyi geçinen mümini de sevmem diyor. Ondan sonra... Ve hamilül Kur'an'ı müddi mualeh, devamlı Kur'an okuyan mümin'i de sevmem. Ve gaimül leili ve nasu niyam, gece insanlar uykuya dalmışken kalkıp namaz kılan müminleri de sevmem diyor. İşte sevmediğim bu on diyor. Muhterem müminler. Ramazan-ı Şerif orucunun bize neyi kazandırması icap ettiğini şu şeytanın düşmanlığından anlıyoruz. Bunun say efendim saydığım düşmanlıklarını üzerimize çekelim, onun düşmanı olalım, hepimiz Allah'ın dostuyuz. Resulullah'ın dostuyuz, Piran'ın dostu olacağız Allah'ın izniyle. Ya Rabbi, Ramazan-ı Şerif'ten azami derecede istifade ettirdiğin evvelini rahmet, ortasını mağfiret, ahirini de kurtuluş yaptığın kullarından eyle bizleri Allah. Lillahi'l-Fatiha.